1943'teki Denizli Mahkemesi 9 ay sürmüştü. Bu süre içinde hapishanede tutuklu olarak kalmış ve toplu halde mahkemeye götürülüp getirilmişlerdi. Bu geliş gidişlerde ikişer kişi halinde ellerine kelepçe takılıyordu. Bir duruşmaya giderken Bediüzzaman'ın elini talebesi Mehmet Feyzi ile birlikte kelepçelediler. Bir mezarlığın yanından geçiyorlardı. Bediüzzaman yarı duyulur bir sesle El-Fatiha dedi ve okumaya başladı. Bitirdikten sonra amin diyerek ellerini kaldırdı, yüzüne sürdü. Mehmet Feyzi kendi ellerine baktı. Olduğu yerde duruyordu. Halbuki kelepçe, zincirli, ve asma kilitliydi hayretler içinde kalmıştı elleri beraber bağlı olduğu halde onun eli hiç kalkmamıştı